بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حدان الله وما تنفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على Sabibi Kulubina Muhammed Salli Ula Şefii Zulubina Muhammed Güzeller Güzeli Güzel Mevlamın Güzeller Güzeli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 Budur adab ehlullah sükut et, gözün yum iki alemden hemen git, ayakla nefsine bas, Hakk'a gel git, Sivayı aradan at, Şah'a gel git, hemen dergahı Hakk'a gel gidelim, Cemal-i Bah Kemal'e seyredelim. Kendini aradan yok etmek Fenaya ulaşmak Fena Yokluk Ama nasıl bir yokluk bu? Aşkın yokluğu Yokluğun varlığı Aslında varsın Ama aşkın içinde yok olmuşsun Varlıkta yokluğu yaşamak Benlikten sıyrılmak Ve gitmek Dünyada aşkın yıkane kapısına Hemen koşmak cemali bak kemal için Hemen, hemen, hemen koşmak Hiç vakit kaybetmeden Aradaki tüm engelleri kaldırarak Nefis mi engel? Kaldırarak Vesveseler mi engel? Kaldırarak Şeytani vesveselerle karakterlerini, şeytani vesveselerle hayatlarını karartan insanlar mı engel? Yüvas visu fisu durun nas, minel engelleri aradan kaldırmak. Sinsice ve seseverenin şerrinden insan cin fark etmez. Arada engel neyse aşk deryasına dalmaya arada engel neyse onu kaldırmak. Ve en yüce zata en büyük şaha en büyük dosta koşmak. Ruhun derinliklerinden gelen bu açlığı ''Telabi <Titán> zikrillahi tadama innul kulub'' gerçeğiyle doyurmak. Ne kadar da büyük bir hakikat değil mi? Ruhun derinliklerinden gelen sese kulak vermek, bir silkelenmek adına, fırsatları elde ken kullanabilmek adına ne kadar büyük bir gerçek değil mi? Aradaki engelleri kaldıranlar vardı. Aşk elçisinin zamanındayız. Arada engeller çok. Kimisi insani olarak engel. Annesi babası, çoluk çocuğu eşi engel oluyor. Kimisi nefsi engel. Daha düne kadar, daha düne kadar yetim olan birisi mi? Hayır nasıl olur? Kimisi nefsinin engelleriyle uğraşıyordu. Kimisi şeytani vesveselerdi. Ama engelleri kaldıranlar yok değildi. Öyle engellerdi ki zamanımızda kıyasladığımız zaman nasıl da aşmışlar diye hayretle kaldığımız engeller yok değildi. Ama sıvayı aradan atmışlar. Şah'a gidivermişlerdi. Şah'ın yanında, en büyük dostun sevgilisinin yanında dirilişi yaşamışlardı. Ve zamanlarında dirilişi yaşadıkları gibi, zamanlarında dünya arenasını, aşk ile, kainatı aşk ile, kainatı rahmet ile doldurdukları gibi, zamanlarından zamanımıza, zamanımızdan ta ötelere kadar mesajlarını da ...ulaştırmışlardı. Öyle bir aşk elinden bugün ders aladım ki kendimize, gençlerimize mesajı olsun, büyüklerimize de mesajı olsun... Çocukluk Yaşlarında Hayatlarının programını Hayatlarının geleceğinin Planlarını kurmaya çalışan Yavrularımıza bir mesajı olsun O zaman gelin Bir aşk yerini daha paylaşalım Gencinde iman nuruyla dirilen Son nefesine kadar Tüm kainata Aşk damlacıklarını Sirayet ettiren Saçan en yüce dostun kelamı Kur'an'ın, en güzel sevgilisi Habibullah'ın tefsiri olduğu, o güzel kitabın tefsiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, hayatlarına geçirerek, hayatlarını dirilten bir genç iken, son anına kadar bu aşkı taşıyıp, zamanında insanlara mesajları sunan, fiiliyatıyla, lisan haliyle mesajlarını sunan, ve kıyamete kadar çekim alanına girmek isteyen her insana mesajlarını ulaştıracak bir aşk yedi var. Haydi. Onun onun davetine icabet edelim. Kapsam alanına girelim. Ve bakalım bize neki mesajlar varmış. Sevgililer sevgilisi Aşk Elçisi Efendimiz ve Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkleri Mekke'de kalmıştı. Efendimizin emirleriyle Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştırmıştı. Daha dün birbirlerine şiddetle, öfkeyle bakan, birbirlerini yakaladıkları en tenha yerde affetmeden cinayetler işleyen bu insanları iman tohumlarının bereketiyle en yüce kardeşliğe ulaştırıyordu. Gençti. Gerçekten çok gençti. 18 yaşındayken tanışmıştı. İlahi davet gönlüne 18 yaşındayken ulaşmıştı. Gençlerin aşkı bir başka oluyor galiba. Allah Resulü'nün çevresindekilere bakıyoruz da, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali. Gençlerin aşkı gerçekten bambaşka bir aşk oluyor. Taze, temiz, berrak. Büyüklerimizin ellerinden öperim. Sözlerim lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece, sadece tarih aranası bize gösteriyor ki, tarih, dünya tarihinin film kareleri gösteriyor ki, gençler aşkı bir başka yaşamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Medine sonra bir lahza bile olsun yanından ayrılmıyordu. Yanından ayrılmayacaktı. Gençti. Nefsi sürekli ve seselerle kendisine baskı kurmaya gayret etse de o da imanın aydınlığıyla o karanlık ve seselerin üstüne veriyordu. Sen gençsin. Böyle şeylerle niye uğraşıyorsun ki? Sonra yaparsın. İhtiyarlayınca yaparsın. Sonra uğraşırsın. Bak senden büyükler yaşadılar hayatlarını, ondan sonra, ondan sonra ibadetlere yönelmeye başladılar gibi vesveseler verdiğinde kendi kendine kızıyordu. Bu nasıl düşüncedir? Sen bilmiyor musun ki ey nefsim? Ölüm beş yaşındakine de gelir, elli beşinde olana da. Ne bir saniye önce ne bir saniye sonra gelir. Rezervasyon yapmadan gelir. Randevu almadan gelir. Alır ve götürür. Ne sonrası? Ne sonrası? 40 yaşından sonra mı ya 35 şimdi ölürsem ya 40'ıma eremezsem. vesveseler çevresindekiler hep aşk erleriydi doğrusu Allah Resulü'nün aşk eri eshabı hep çevresinde olduğu için onların hayatlarından lisan-ı hallerinden hep ders çıkardığından nefsinin istekleriyle baş edebiliyordu bir bu Bekir'e bakıyordu nefsine mesaj ulaştırıyordu Osman Ali'ye bakıyordu, nefsine mesaj Allah Resulüne bakıyordu, her hareketine bakıyordu, her, her şeyine bakıyordu, oturuşuna, kalkışına, o tatlı dudaklarından çıkan her cümleye, her cümledeki her kelimeye ve her kelimedeki her harfin şefkatle telaffuzuna, ve o telaffuzun, o telaffuz eden şahsın hayatındaki tatbikine bakıyordu. Nefsinin vesveselerini bu şekilde yeniyordu. Kolay değildi o yaşlarda o kadar büyük bir cahiliğinin içinden çıkıp aşk ile dirilmek ve sabah edebilmek. Ama Allah Resulü Abdullah bin Mesud ile onu kardeş edecekti. Aşk eri, Abdullah bin Mes'ud. Çok büyük sıkıntılar çekmiş. Görünüşte çilekeş belki. İmanın dirilişiyle gönlündeki aşkı vücudunda taşıyamayıp, kâbeye çıkıp, açıktan ilk kez kelimeyi Tayyip'e ile tüm kainata, tüm küfre haykıran, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen, Dullah bin Mesud'dan çok dersler alıyordu. Arkadaş ne kadar da önemli değil mi? Çevre ne kadar da önemli değil mi? 18'indeki bu genç bir demek ki de o zamanda bulunan 18'indeki genç? Halbuki Allah Resulü iki ortamda da bulunuyordu. Ama bakmak isteyen değil görmek isteyen bakmak isteyen değil görmek isteyen alacağını alıyordu alacağını alabiliyordu Tövbe suresinde 119. ayette ve kûnu mu'is buyuruyor mu yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan bizi bizden iyi bilen bizi bizden iyi tanıyan Bizi biz yapan Allah Celle Celaluhu Ve ey iman edenler Sadıklarla, salihlerle Söz uygun olursa tarif uygun olursa Kalbini Allah'a bağlamış olanlarla olur Diyordu ya Bu genç Muaz bin Cemel'di Genç Muaz Allah Resulünün ile yetişiyordu Allah Resulü'nün örnekliği ve önderliğiyle gelişecekti. Çeşitli inanışta olan yaşıtları, nefsani arzuları için, egoist yapıları için gözleri hiçbir şey görmez iken, nefislerinin vesvesesiyle abruz ettikleri bir zevki, tatmin etmek istedikleri bir hissi, akmetmek istediğleri bir duyguyu yerine getirmek için gözleri kimse görmez iken o iman ile dirilmiş o kelimeyi tayyibi ile temizlenmiş Kur'an'ın ifadesiyle Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın hayatını hayatına geçirerek teşkiye olmuş arınmış akpak olmuştu bundan sebep yaşıtları gaflet saçarken Zulmet saçarken çevresine o dirilmiş olduğu dinin rahmetini ruhunun derinliklerinde hissedip yaşıyordu. Bu yüzden yaşıtları zulmet saçarken etrafına o rahmet ve aşk saçıyordu. Aşk saçacaktı. Allah Resulü'nün dibinden hiç ayrılmayacaktı genç Muaz. Hazreti Adem ile başlayan, Hazreti Muhammed aleyhisselam ile kemale ve olgunla eren ilim rahmet ve aşmedineti İslam ile dirilmiş diye bir kere. Bu nimetten başkaları da istifade etmeliydi çünkü kaybeden sonsuz bir şey kaybediyordu, kazanan çok şey kazanıyordu hem dünyada hem ukvada. Bu yüzden koşu verdi Bedire. İlahi davet ile birileri de dirilecek diye koşu verdiği yine Uhud'a. Hendekten geri durmadı. Beni Kureyza'da en önde gidenlerdendi. Hayber'in fethinde bulundu ki olur da birileri kalbi fethiye şağrı da dünya ve ahiret saadetinin yegane kapısı İslam ile şereflenir diye. Karşısında bulunanlar kendilerini öldürmeye çalıştıkları halde kendilerini öldürmek isteyenleri diriltmek için her meydana koşuyorlardı, koşacaklardı. Çünkü önderleri, rehberleri, sevgiler, sevgilisi sevgilileri, dostları, arkadaşları, bir tanecik peygamberleri Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam böyle yapıyor mudur? O ne yaparsa onu yapmak gerekti. Çünkü o, en yüce sevgilinin sevgiye götüren yegane kapısıydı. Hem o en güzel ahlak üzerineydi. O can düşmanlarına bile rahmet olandı. O rahmetellil alemindi. Beşirdi, nezirdi. Kalbi aşka açık olanlara, kalbi vustada açık olanlara, kalbi, Aşk deryasına dalmaya hasret duyanlara, kalbi ölmemiş olanlara, kalbi ölü olsa da dirilmek isteyenlere, müracaat kapısıydı. Elini uzatmıştı o zamandaki tüm insanlara, gel demişti, gel, ne olursan ol, gel demişti. o aşk elçisi gel demişti Gel ne olursanız olun gel demişti Yeter ki gelmek için gelin demişti Bu daveti duyan İklimi binay bu cehiller Günahın isyanın en körüğünde en dibinde en koyusunda bulunanlar Geldiklerinde bulmuşlardı kendilerini aslında Allah Resulü gelin, kendinizi bulmak için gelin diyordu. Çünkü gerçekten insan kendini bilince, nefsini tanıyınca Rabbisini buluyordu. Koşuyordu o yüzden ikrimeler. Muhammed ölmeden bize huzur yok diyen halit bin Velikler koşuyordu. Koşacaklardı. Aşkı sergiliyordu aşk elçisi. Aşktan insanlar ne kadar kaçabilirlerdi ki söyler misiniz? Genç muazlar nasıl koşmasındı? Ama görmek gerekti. Bakmak yetmiyordu, görmek gerekti. Görmek ve bakmak çok farklıdır dostlar. Ebu Cehil de görmüştü. Ama kaybedenlerden olmuştu. Veysel Karani bakamamıştı ama kalbi görü vermişti nuru, kalp görü vermişti ilahi daveti ve koşu vermişti, koşu vermişti. <Gülüyor> Gel hitabını, ilahi daveti duyunca, ikra bismi halak ayetini duyunca, kainat kitabına bakmıştı, hayır hayır okumuştu, görmüştü koşu vermişti. Muazlar nasıl koşmasındı Görmek isteyen yeter ki ustadı istesindi. Yeter ki gelsindi. Davetle gelenler, kendilerini bulanlar, sorgulayanlar, hep sorgulayanlar kazanmış, hep sorgulayanlar vuslata ermiş. Bu dava kuru kuruna gönüllerine girmemiş. Bu dava, bu dava, bu dava, bu dava aşk ile gönüllere girmiş. Allah Resulü geldiğinde gelenler, görmek için gelenler öldürmek için gelen ömerler Hazreti Ömer oluyordu. Halitler, Hazreti Halit oluyordu. Vahşiler bile. Vahşiler bile diriliveriyordu kapısında. hatta güzel bir müfessirin tatlı bir sözü vardır. Kapısına gelen eşkiyalar diyor güzel müfessir. Eşkiyalar sana gelip sorguladıklarında soruyu ruhlarının derinliklerinden gelen soruların cevaplarını sorguladıklarında o eşkiyalar evliya olu vermişler diyor. Muazzin Cebel de bu genç yaşında sorguluyordu. Kur'an'ı öğrenmişti sorgulaya sorgulaya. Kur'an onun için sadece Elif Btc'cim değildi Kur'an onun için hayat kılavuzuydu Hayat rehberiydi Okumasıyla ile ibadetti amenna Ama asıl gönderiliş sebebi Hudellilmuttabindi Muttakiler için hidayet rehberiydi Alemlere öğüt ve şifa idi Sorguluyordu her ayeti Okurken her bir ayeti, okurken her bir harfi sorguluyordu. Ebu Bekir Ömer'lerin sorguladığı gibi. Sentezliğe sentezleye. belki akademik bir çalışma şeklinde ruhunun derinliklerine sindire sindire indiriyorlardı. Ve bu yüzden son nefeslerine kadar aşkı taşıyabilmişlerdi. Belki bugün okuduklarımızdan bazen bazılarımızın bir haber oluşundan mı böyle apayrı durumlara geleverdik neredesiniz? Apayrı gelişimizin sebebi acaba dilimizin ucunda kalan Vaytesinul bihabillahi cemia ayeti gibi hayat veren ayetlerin manalarından şifa veren, hidayet lütfeden tefsirlerinden bir haber oluş mudur acaba? Ne dersiniz? <Gülüyor> Bu din ilim, rahmet ve aşk medeniyetidir demiştik ya, aşkı sergileyenler, aşkı ruhlarından hayatlarına, tefsirane hayatlarına geçirenler, hayatlarını rahmete çevirdikleri gibi başkalarının hayatlarını diriltmek adına da ömürlerini harcıyorlardı. Muaz bin Cebel aşkı bir başka yaşayınca Allah Resulü kendisini huzuruna rica etti. Ey sevgili Muaz İster misin Allah'ın Birilerinin aracılığıyla senin kalbini dirilttiği gibi Dünya ve ahiretteki Huzur ve aşkın kaynağı İslam'a erdirdiği gibi Sen de başkalarına vesile olasın İster misin Muaz Çok isterim ya Resulullah Diyecekti Sonra Efendimiz bir gün sabah namazından sonra eshabına dönecek. Ey eshabım, içinizden hanginiz Yemen'e gider? Yemen'deki insanlara aşk medeniyetini kim ulaştırmak için gider? Sorguluyordu Allah Resulü. Allah Resulü rahmet kokusuyla dudaklarından çıkan o güzel, o güzel esintiyle eshabının gönüllerine sorguyu yolluyordu. Hz. Ebu atılı verdi önce, ''Ben gideyim ya Resulallah, oradaki insanlara ben götüreyim rahmeti ya Resulallah, lütfen buyursanız, lütfen izin buyursanız'' diyordu da, Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'i yanından ayırmak istemiyordu. Çünkü onun yapacağı başka şeyler vardı. Hanginiz Yemen'e gider buyuruyordu yeniden de. Bu sefer Hazreti Ömer atılıyordu. Ya Resulallah, lütfen izin buyurun. Lütfen ben gideyim, ben götüreyim bu aşkı gönüllere. Ben ulaştırayım bu daveti, kalbi davete açık olanlara. Allah Resulü Hazreti Ömer'e de yanından ayırmak istemiyordu onun da yapacağı çok şeyi var Muaz bin Cebel ayakaltı Ya Resulallah lütfen izin verin ben gideyim lütfen izin verin ben gideyim hani geçen gün sizinle konuşmak lütfuna erip Sizinle bu konu hakkında bir paylaşım yaşamıştım ya ya Allah'ın Allah beni iman ile dirilttiği gibi, bu sonsuz nimete başlıkaları da ulaşsın için lütfen ben gideyim ya Resulallah. Allah Resulü tebessüm buyuracaktı. Ey Muaz, bu vazife senindir. Belki o anda dünyanın en mutlu, en sevinçli insanı oluvermişti. Ruhu bayram ediyordu. Bütün mal varlığını insanlar dirilsin için yapılan cihatlarda, ümmet adına kullanan muaz, valilik yapmak, halka ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslamiyeti anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları sorunları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlanmıştı. Hani bir anne baba düşünün, çocuğunu bir eğitim için ya da bir hizmet için bir yere göndermektedir. Yüreği ne kadar buruktur. ...ondan hiç ayrılmak istemez aslında... ...ama gitmelidir... ...hizmet için... ...insanlar fayda görsün için... ...Allah Resulüne... ...kendi öz ailesi hakkında... ...olduğundan ziyade... ...ümmetine karşı... ...bu şefkat ve merhametin... ...zirvesini vermişti... ...Muaz'ı gönderirken sarılıyordu, gözlerinden hafif hafif damlacıklar sakallarını ıslatıyordu. Şefkat peygamberiydi. Rasulurrahmeydi, rahmet peygamberiydi. Yetişmeliydi, yetiştirmeliydi, ulaştırmalıydı mesajı. Mesaj, en köhne zihinlere bile ulaşmalıydı. Kabul edirler, ya da etmezler. Üzülecekti. Kabul etmeyenler adına yıkılacaktı belki. Ruhunun derinliklerinde keşke onlar da kabul etselerdi diye hüzün olacaktı belki. Belki o yüzden ey sevgili peygamberim. iman etmeyenler iman etmedi diye üzüntüden neredeyse kendini parçalayacaksın yapma. Ayeti bile geliyordu hakkında. Bu kadar üzerine düşüyordu. Başkaçısı, öpecek koklayacaktım Muaz'ı. Yemen'e doğru yola çıkacakken Muaz, Efendimiz Muaz'ı görünen son noktaya kadar uğurlayacaktı. Hürriyecekti Allah Resulü onunla beraber. Ve son sarılışında diyecekti ki, Ey Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremeyebilirsin. Belki duruşunda, dönüşünde, belki geri gelişinde ''Burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin'' diyordu. Bu Nişiten Muaz zaten Allah Resulü'nden ayrılmamak için. Zaten Allah Resulü'nden ayrılırken yeterince bir ''Ta'a bu sözleri duyunca gözünle gözyaşı dökmeye başlıyordu. ''Ya Resulallah'' ve annem ben Allah için çok sevdiğim sevgili Peygamberim. Anam babam canım sana feda olsun. Sizden başka kimim var ki benim? Sizden başka kimimiz var ki bizim? Allah Resulü gözyaşlarını silecekti Muaz'ın. Ağlama ey Muaz. Bana yakın olanlar, tam bağlı olanlar. Benim yolumu takip edenler, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti üzere olanlar. Nerede ve ne zaman da ve ne şekilde olurlarsa olsunlar. Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir buyuruyordu. Merak etme. Dünyadaki ayrılığımız cennetteki huzurumuza vesile olacaktır inşallah. Dünyadaki fedakarlıklar ahirette mükafat olacaktır. Ey muaz ve kıyamete kadar gelecek ey muaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çok mazun olmasın için Muaz konuyu farklı bir yöne değiştiriyordu. Ey Muaz! Sana bir dava ise insanlar arasında hüküm verirken ne ile hüküm vereceksin? Ya Resulallah! Bana bir hüküm getirilirse, bir sorun ve problem getirilirse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile hüküm vereceğim. Allah Resulü tebessüm buyuruyordu. Ya onda açık olarak bulamazsan ya Resulallah peygamberin sünnetiyle sizin o konu hakkındaki yapmış olduğunuz muameleye göre hüküm ederim buyuruyordu. Allah Resulü daha çok tebessüm buyuruyordu. Ya onda da açıkça bulamansan, yeni bir şeyle karşılaşırsan, yarasülallah, Kur'an ve sünneti kaynak tutup, onlara bağlı olarak, onlara benzer bir konuyu elle alıp içtihat ederek anladığım vakıp ederim diyordu. Allah resulü, mübarek elini onun gözüne koyacaktı. Allahım, sana hamd olsun Allahım, sana şükürler olsun Allahım. Resulü'nün elçisi Resulü'nün elçisi Resulü'nün elçisi Resulullah'ın rızasına uygun elhamdülillah diyordu. Sonra Muaz bin Cebel'e dualar buyuracak ve yolculayacaktı Muaz'ı. Hz. Muaz bin Cebel Yemen'de uzun bir müddet kalacaktı ama ne kalamak her günü, her anı, her ritemi Allah Resulü'ne olan sevgiyle geçecekti. Ama kendine verilen bir vazife vardı. Bu dünya arenası vuslat mekanı değildi bazen. Bu dünya arenası aşkı sergileme mekanıydı. Aşkı sergilemek gerekti ki sonsuz vuslata kavuşmak nasip olaydı. Sonsuz vuslatı isteyenler Ebedi uslatı dileyenler Kendilerine biçilmiş olan ömür sermayesini Dünya aranasında aşkı sergilemek ile geçirmek durumunda değiller midir? Muaz böyle yapıyordu Kendisine verilen görevi Kalbi Allah Resulü'nde olduğu halde yerine getiriyordu Ve bir gün bir haber geldi kendisine Sevgilisi, dostu bir tanecik Sahabibi Her şeyi Allah Resulü Dünyalarını değiştirmişti Yıkılıvermişti belki Allah Resulü'nün Bedensel varlığı Bir anda yok olunca aradan Bir anda bir şok geçirivermişlerdi Bütün ümmet Allah Resulü bedensel olarak Aradan gidince Tüm dünya üstlerine yıkılmış da sanki altında bir onlar kalmışlardı. Ama Hz. Ebubekir'in halifeliği bir mesajı bütün yönüllere ulaşmıyor değildi. Hz. Ebu mesajıyla herkes Allah Resulü'nün manevi varlığının mesajına sarılmaya başlıyordu. Artık vuslat ebedi vuslata bırakılıyordu. Kıyamete kadar gelecek muazlar müsterih olsundu. Dünya aranasında aşkı sergileyen herkes, ilim, rahmet ve aşk medeniyetini hayatının film karelerine, ihlasla, ihsanla, aşla geçiren herkes, Azrail Aleyhisselam ile buluşmasında, sevgilisi Allah Resulü'ne huslatı ebedi olarak, Yaşayacaktı, yaşayacak. Muaz bin Cebel Mesajı biliyordu, mesajı algılıyordu. Allah Resulü bedensel olarak Belki yanlarından ayrılmış idi ancak mesajı canlıydı, diriydi kıyamete kadar. Öteler ötesiydi mesajı, çağlar ötesiydi mesajı. Sorgulayan herkes o mesajda dirilecekti, dirilebilecekti mesaj böyle canlı bir mesajdı. Allah Resulü aralarından ayrılınca, ona kavuşmak iştiyakıyla... Gayretleri bir kat daha artıyordu Bin kat daha artıyordu Hz. Ebu döneminde Hz. Ebu yanına Medine'ye göçecekti Hz. Ömer zamanında da bir başka yalnızlığı yaşayacaktı Dostlar yavaş yavaş dünya aranasından çekilince Allah Resulünden sonra Ebu Bekir de götünce yalnızlık başka bir şekilde kalbini yakalayacaktı. Ama o teskiye edilmişti. Teskiyi biliyordu. Hani sormuşlardı Allah Resulüne, ya Resulallah teskiye nedir ki? Teskiye her yalnızlığınızda, her Başıboş kaldığınızı hissettiğinizde Ruhunuzun derinliklerinde Her bir boşluk hissettiğinizde Bir dram hissettiğinizde Allah'ın her an sizinle olduğunu bilip Bu bilinç ile hayatınızı düzenlemenizdir Ve böylece arınmanızdır tezki ediyordu Tezkiye olunmuşlardı Tezkiye olduğundan Uslat ihtiyakı, uslatın hasreti, uslatın özlemi bir başka gayrete sokuyordu kendisini. Bir başkaydı aşk. Aşk bambaşka bir şeydi. Bambaşkaydı. Aşk açısı sevgilisinin sözleriyle onunla hep konuşuyordu. Hayatına düstur etmişti. Pelesink olmuştu dilinde onun sözleri. Her adımı Kur'an olmak için, her sözü ayet olsun için Allah Resulü'nün tefsir olan hayatına bağlıydı, bağlı oluyordu. Son nefesine kadar bağlı kalacaktı. O yüzden son anında uslatın iştiyakıyla, tebessümler içerisinde Allah'a ustadını gerçekleştirecekti. İnsan kıyamet günü şu dört şeyden sorulmadıkça hiçbir yere adım atamaz. 1- Ömrünün nerede tükettiği 2- gençliğini nerede tükettiği 3 ilim alıp ilmiyle ne gibi amel işlediği 4 malını nereden kazanıp nereye harcadı çok ilim sahibiydi muaz gençliğini aşk ile geçirmişti gençliğini aşkta geçirmişti. Eshab-ı kiram çok severdi onu Müşkil meselelerde hep onu arardı gözler Nerede hizmet varsa Nerede aşkı yaşamak varsa koşturduğundan Gözler onu arardı Ne güzeldi Allah Resulü'nün yanında dirilmek ne güzeldi Allah Resulü'nün izinden gidip son anına kadar iman ile dirilmenin bereketini yaşamak. Selam olsun o aşk erlerine. Selam olsun o aşk erlerinin adımlarını adım adım takip edip, dünyadaki tüm canlılara rahmeti sunabilenlere. Kafir de olsa, can düşmanı da olsa karşısındaki... O'nu diriltmek adına bir hamle atabilenlere, bir adım atabilenlere selam olsun. Selam olsun. Alemlere rahmet olan sevgilisinin hayatını hayatına geçirip, alemlere rahmet olmak için gayret sarf edenlere, şu dünyanın geçici olduğunu bilip, Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medinesi'ne hicret edenlere. Nefs Mekkesi'nden, Gönül medinesine hicret edenlere. Haramların çekiciliğinden helallerin hizzet ve şerefine hicret edip muhacirin olanlara. Fitne zamanı yapılan ibadet, bana yapılan hicret kiri diyen Allah Resulüne hicreti gerçekleştirenlere selam olsun. Selam olsun. Dünyada fedakarlıklar yaşayıp ...ahirette sonsuz mükafatlar erenlere... ...selam olsun... ...aşk erlerine... ...selam olsun. Bu haftaki... ...Gafletten Kurtuluş... Radyo Sohbet programımızı... ...burada bitirirken... ...aşkı paylaşmak adına... ...ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı... ...gönüllere ulaştırabilmek adına... ...ne varsa yapabileceğimiz... ...ahiretteki sonsuz vuslatı elde edebilmek adına... Bu dünya aranasında aşkı sergilemek adına ne varsa yapabileceğimiz duamızdasınız efendim. Dualarınıza bize almanız ümidiyle haftaya görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket.